Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Evet, bu hafta yine kuraklıkla devam ediyoruz. Tüm etki, hem dünyayı hem de ülkeyi etkisi altına aldı. Ancak bütün bu kuraklık haberlerine rağmen, iklim değişikliğine rağmen... ...Türkiye'de yapılan, devam eden bir proje var. Kuzey Kıbrıs Su Temini Projesi. Biz de ondan bahsedeceğiz. Asrın Projesi diye lanse ediliyor. Evet bu projeyle Türkiye'den Kıbrıs'a Kıbrıs'a denizin altında borularla su gönderilecek Hı. Akdeniz Çanağı'ndayız bu nedenle küresel iklim değişikliğinden ve kuraklıklar en fazla etkilenen iki ülkeyiz Türkiye ve Kuzey Kıbrıs ama bu şiddetlenen kuraklığa rağmen e, önlem almıyoruz tam aksine suyumuzu daha fazla kullanıyoruz aslında normalde bir bölgede gerçekleşen ekonomik faaliyetler büyük oranda oranın aldığı yağışa göre belirlenir ama Türkiye ve Kıbrıs'ta pek böyle olmuyor. Hatta e, ee, sürdürülemez turizmi ve endüstrinin evet. kapısı açılmış oluyor bu projelerden, yani bu tür, bu tarz projelerle. Tabii. Yani normalde içme suyu ve kullanma suyu olarak gönderiliyor ama bu gittikten sonra Kıbrıs'a her türlü amaç için kullanılabilir. Bunun kontrolün yapılmasına imkan yok. Şimdi biz normalde su hakkında Türkiye'nin sürdürülemez su politikalarından bahsediyorduk. Bugün ise biraz Kuzey Kıbrıs'a bakacağız ve bahsettiğimiz projeyi ele alacağız. Ama ondan önce şeyden bahsedelim. Yani bu su transferi sadece Türkiye'nin yaptığı bir şey Hı -hı. değil. Proje evet. değil. Dünyada da kullanılıyor aslında. Su temini işte Kendine borularla, evet, Hı -hı. kanallarla, deniz üzerinden balonlarla, tankerlerle. Birçok bir çeşitli yöntemle e, su transferi gerçekleştiriliyor. Orta Doğu ülkelerinin önemli bir bölümü petrol zengini ülkeler tarımsal ve yaşamsal su kullanımlarını karşılamak için e, diğer bölgelerden su ihracatı yapabiliyorlar. Amerika Hı -hı. Birleşik Devletleri'nde, Şili'de, Güney Afrika, Avustralya, İspanya ve Kanarya Adaları gibi bazı ülkelerde su ihraca, e, ihracatı sıkça görülen uygulamalardan Hı -hı. E, ve hali hazırda en büyük e, tatlı su ihracatçısı Kanada değil mi? Evet. Kanada da Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük miktarda su, transfer, e, su transferi yapıyor. Kanada ABD'ye baya büyük bir miktarda su transfer ediyor. Dünyaya da aslında yani. Ama özellikle ABD. Şimdi burada Nova Group Limited adlı bir şirket var. Asya'ya tankerlerle su ihrac etmek için e, Ontario Hükümeti'nden. ...Ontarya Gölü'nden yıllık 600 milyon litre su çekmek için ve bunu ihraç etmek için bir imtiyaz elde etti. Ee, bu olaylar karşısında Kanada hükümeti göllerinden su çekimi yapmak için sınırlama getirdi. Federal hükümetçe konan Kota'ya göre büyük göllerdeki su rezervlerinden 50 milyon metreküpten daha çok su çekilmesi yasaklanmıştı. Kanada'nın su konusunda bu tür sınırlama, sınırlamalar getirmesi üzerine büyük şirketler bu sefer baskı yapmaya başladılar. Dediler ki biz o zaman Alaska'dan alacağız... Su varlıklarını, oradaki su varlıklarına gözlerini diktiler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, Alaska'dan. E, bunun karşısında Kanada geri adım attı maalesef. Suyun ticari ihracatına hukuki yetki sağlayan ilk ülke olmuş oldu. Yani izni verdi şirketlere. Hı hı. E, yine United Waters adlı şirket Güney Avustralya'da uluslararası su ticareti için önemli bir su kaynağı buldu. Buranın fazla suyunu tırnak içinde fazla ne demekse. Diğer ülkelere ihraç etmek için 15 yıllık bir plan geliştirdi. Şimdi uluslararası su şirketleri dünyanın tatlı su kaynaklarından e, büyük miktarlarda su yüklenip istenilen parası verilen herhangi bir yere taşımanın en az maliyeti yolla, e, maliyetli yollarını araştırmakla meşguller. Hı -hı. Yaptıkları evet, bu abi. yani. Evet. Bir başka ülke İngiltere e, büyüyen su krizine çözüm üretmek için İskoçya'dan e, tanker ve boru yolu ile su transferi yapmayı planlıyor. E, Times Water İskoçya'nın kuzeyinden çıkıp Londra'yla e, Edinburgh'un arasında uzanan boru yolları ve doğal su yollarını e, uzatmayı planlıyor evet. bu su şirketi. E, ülkedeki diğer şirketler de bu konuda İskoçya'yı e, izlemek yanlısı. İskoçya suyunun yetkilisi konumda olan e, İskoçya su kurumu Aleynen, İspanya, Fas ve Orta Doğu'ya fazla suyu satması için bir plan hazırladığını da e, ...söylüyor, şimdi, evet, evet biliniyor. E, gelen tepkiler biraz yavaşlatmış ama bu süreci. E, projeyi bir miktar ötelemişler şu anda. Ama hmm. e, her an bu proje tekrar hayata geçirilebilir. Evet, Bir de şöyle bir şey var, bu daha da korkunç. Avrupa ölçeğinde bir e, su transferi projesi var. E, yine işte kıta ölçeğinde bir su şebekesi kurulması planlanıyor. Eğer bu planlar gerçekleşirse yüksek dağların suyu turizm cenneti olan İspanya'ya, Yunanistan'a akıyor olacak. Bu tabi turizm e, cenneti dediğimiz zaman turizm gerçekten çok fazla su kullanan, enerji kullanan sektör. Bu iki ülke su canavarı turizm sektörünün kalbinin attığı yer aslında. Bu Suyos Leonez'in başkan yardımcısı Cerati Merselat ise şöyle demiş Avrupa'da yakın zamanlarda başka bir tane Suez kanalı planlıyoruz. Bu kanal Fransa'daki Ron nehrinden Katalonya'nın başkenti Barcelona'ya su taşımak için 160 mil uzunluğunda bir su kanalı olacak demiş. Bunlar gerçekten çok büyük planlar. Evet. Umarız olmaz diyoruz. Evet, şimdi dünyada bu tür yöntemlerle e, su transferleri yapılıyor. Türkiye de daha öncesinden su transferi yaptı. Körfez, Körfez Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerini su gereksinimini sağlamak üzere Türkiye'den e, damacanalarla su e, götürülmüştü. Yine 99 yılında Medusa'nın torbası adı verilen bir proje e, dahilinde e, Aquarius adlı bir şirket Yunan adalarına damacanalarla su taşımıştı. E, yine bir başka proje daha vardı. Nord, Nordic Water Supply adlı bir şirkette 2000 yılında %19 milyon litrelik balonlarla Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a su taşımıştı. Evet. Yine aynı yıllarda Manavgat nehrinin suyu İsrail'e verilecek diye bir proje son aşamaya gelmişti. İsrail'de bir dizi temaslarda bulunuldu. Enerji Bakanı Zeki Çakan İsrail'in Türkiye'den 20 yıl süreyle yılda 50 milyon metreküp su ...alacağını açıklamıştı. Ancak sonra çeşitli politik gelişmelerden ötürü... ...bu proje rafa kaldırıldı. Evet. Manavgat, Manavgat bir süreliğine evet. rahat bırakılmıştı ama... ...2011'de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu... ...Manavgat çayından elde edilecek... ...aratılmış suya Libya'nın talip olduğu... ...haberini evet. iletti. Hmm. Hepimize e, bu da şey... ...Libya'ya yıllık 100 milyon metreküp suyu... ...Manavgat'tan alabilmesi için... Bir sözleşme yapma durumunu aşamasına yani. gelmişlerdi. Ama ondan sonra bu satıştan da vazgeçildi. Evet yine özel hükümeti döneminde ortaya çıkan Manavgatçaya su temini projesinin adı zaman içinde barış suyu projesine dönüştü. Evet. Amaç Orta Doğu'da su sıkıntısı çeken ülkelerin içme suyu ihtiyacını karşılamakmış öyle diyorlar. Ama tek şey aslında parası verene satmak suyu. Döneminde yine Türkiye'nin en büyük ve pahalı projelerinden birisiydi bu proje. DSI projeyi önce milli emlağı devretmek, devretmek için başvuruda bulundu. Ancak yıllardır altılı halde bulunan projenin özel sektör tarafından işletilmesi çözüm olarak düşünüldü. İsrail, Ürdün ve Lübnan'a su taşımak amacıyla yapılan ama 1999 yılında tamamlanabilen tesis 2008 yılına kadar süren görüşmeler sonucunda herhangi bir anlaşmaya varılamadığı için işlevsiz kaldı. 2008'de de hızla büyüyen turizm canavarı Antalya'nın su talepleri düşünüldüğü için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Ancak daha sonra belediye bunu DSİ'ye geri iade etmiş. Tesis son çare olarak da Milli Ev'ra'ya devredilmiş. Ondan sonrası hiç belli değil. Yani milyonlarca dolar para harcanıyor, emek veriliyor ama projeler ortada kalıyor. Evet. Bir de bu yönü var bu işin. Evet. Bu anlattıklarımız aslında Türkiye'nin şimdiye kadar su transferi noktasında yaptığı işlemlerde şimdi asrım projesi diye ifade edilen ise 80 km uzunluğundaki borularla Kuzey Kıbrıs Cumhur Cumhuriyeti'ne sulama ve içme suyu aktarılmasını sağlayacak KKTC içme suyu temini projesi ismiyle hayat bulmaya başladı. Evet. E, bu proje'nin birincil amacı yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının kısıt olması sebebiyle su sıkıntısı çeken, e, çeken e, Kıbrıs'a 50 yıllık bir perspektifle e, içme ve kullanma suyu e, kullanma ve sulama suyu temini evet, etmek. Sulama da var yani. Evet, sulama da var. Yani ilk başta sen e, program başlarken şey demiştin yani içme suyu diye ama e, sadece içme, içme değil, değil Hı -hı. E, sulama amaçlı olduğu da çok açık. Çünkü bundaki rakamlarda bunu e, söylüyor. Biraz sonra bu rakamları paylaşırız. Evet. Yani projenin diğer önemli birazcık da saklı amacı da adanın en büyük ovalarından biri olan ama kuraklıktan kullanılamayan Meseria ovasına. E, 4.824 hektarlık bir alanda yapılacak sulu tarım için su sağlamak aslında. Hı hı. Evet. Bu su temini projesi şöyle, Dragon dragoncayı üzerinde inşası artık tamamlanmış olan Ala Köprü Barajı'nda sabit debi esasına göre alınacak yıllık 75 milyon metreküp su isale edecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. 75 milyon metreküp su gerçekten çok büyük bir miktar. 16 kilometre uzunluğundaki hat ile. Ee, sevk ediliyor bu su hı hı. Bunun da %50'si içme kullanma suyuna Diğer geriye kalan kısmı da işte tarım Sulama, sulama suyu Ona Ve deniz yüzeyinden 250 metre derinden geçecek Ve 80 kilometre uzunluğuna sahip olacak bir boru hattı var Bu deniz tabanı üzerine döşenecek Ve deniz yüzeyinde gemiler vasıtasıyla birleştirildikten sonra Deniz suyu ile doldurularak deniz tabanına batırılacak bunlar Deniz içinden geçecek bu borularda 134 adet askı olacak. Bu boru hattıyla Kuzey Kıbrıs'ın içme kullanma sanayi ve sulama hatta bakın burada sanayi de diyor. Ee, sanayi de devreye giriyor artık yani sadece hı hı. sulama değil. Su taşınarak e, e, Kuzey Kıbrıs'a böylece bu proje e, tamamlanmış olacak. 26 Şubat 2013 tarihinde temeli atılmış bir de Geçitköy Barajı var oraya aktarılıyor önce. Bütün bu tesislerin, projenin tamamlanması en geç Mart 2014 yılında e, tarihinde olacak diyorlar. Ve evet. e, bayağı da hızlı gidiyor çalışmalar. Hızlı gidiyor. E, projede gelinen son durum ise şöyle. 88 metre yüksekliğinde ve 130.5 milyon metre küplük depolama hacimli Köprü Barajı'nın inşaatı e, bitti. Yeni bitti. Evet. Hı -hı, yeni Hı -hı. bitti. Normal şartlar altında aslında bunun 48 ayda tamamlanması gerekiyordu ama her zaman Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi. ...bir talimat üzerine erken bitirilmesi... Evet. <gülüyor> ne? ...bunu her evet. zaman yapıyor söylemişti Evet, söylemişti ve erken bitirildi. Hep yapıyor bunu başbakan. Hep daha büyük, hep daha hızlı. Bu şekilde evet. hani daha hızlı ve daha büyük projelerle... ...su varlıklarını bitirecek projeler birbiri ardından sıralanıyor. Evet, baraj şu anda yani Mart ayının sonunda itibaren... ...su almaya başlayacak. Ee, onun dışında e, Geçitköy Barajı'nda %90'ı evet. tamamlanmış durumda. Ee, %10'u kısmı da çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı söyleniyor. Evet Mart ayı gibi büyük ihtimalle bitmiş olacak. Evet şimdi e, tabii bütün bunlara bakarken... İstersen o bölüme geçmeden bir müzik arası verelim. Hı hı, evet. Ondan sonra diğer bölümde Evet Geçelim. Grupo Refleksiyondan dinliyoruz. Rio de Dolor. Evet su hakkında Kıbrıs'tan ve Kuzey Kıbrıs su temini projesinden bahsediyoruz. Bütün bu kuraklığın ortasında böyle bir proje hızla devam ediyor. Projeden biraz bahsettik. Şimdi biraz Kuzey Kıbrıs'ın ekonomisi nasıl bir ekonomi? Aslında tam bir su canavarı ekonomisi. Bu giden sular bu ekonomiyi... Ee, iyice azdıracak. Ee, azdıracak yani ama yani sürekliliği sağlayabilecek mi? Onu biraz irdelemeye çalışacağız. Evet. Şimdi bu projeyle... Kuzey Kıbrıs'ın yıllık ihtiyacı olan yaklaşık 90 milyon metreküpün neredeyse tamamı 75 milyon demiştik. 75 milyon. Türkiye sağlamış oluyor bu suyu. Ee, yani su varlıkları büyük oranda turizm, tarım ve yüksek öğrenim e, sektöründen oluşan ekonomiye yetecek mi? Onun cevabını bulmak gerekiyor. Aslında e, Kuzey Kıbrıs'ın oldukça kapalı bir ekolojik sistemi var. Zaten su varlıkları çok sınırlı. Hı hı. Sırasıyla işte yeraltı suları var, yerüstü suları ve pınar suları var. Suyun büyük bir kısmının karşılandığı yeraltı su rezervlerinin tek beslenme kaynağı yıllık yağışlar. O da 350 ile çok 400 milimetre mm. arasında çok aslında düşük, bayağı bir düşük. Yani aküferlerdeki Hı. suyu kullanıyorlar aslında. Evet, normalde kullanılmaması gereken yeraltı suları. Hı -hı. Evet, ee, şimdi yeraltı sularından çektikçe ne oluyor? Yeraltı suların seviyesi düşüyor. Ve düştükçe deniz suyunun e, yeraltı sularıyla kaynaşması, karışması mümkün oluyor. Bu Tabii, da tarıma etkiliyor. Evet. Hem tarıma etkiliyor hem de bu suların kirlenmesi demek. Yani tatlı Hı -hı. suyun kirlenmesi demek. Bu gerçekten e, çok maliyetli ve bazen hiçbir şekilde geri dönüşü olmayan bir yol demek. Yani kirlenme oluyor. Yine e, turizm sektörüne baktığımız zaman bunu üniversiteler, inşaat sektörü hepsini bir arada düşünmemiz lazım. Gerçekten ee, çok ciddi bir kirlenme ve aynı zamanda yoğun su kullanımı var. Bunun dışında bir de tarım alanları e, oldukça fazla. Zaten bunun yarısı biliyorsunuz bu projenin planlan, planlanan kısmı. %50'si tarıma gidecek. Tarım amaçlı kullanılacak diye ve, söyleniyordu. Evet. Burada da vahşi sulama kullanılıyor yani. Evet. Vahşi sulama yöntemi. Belki e, turizmi e, kısaca bir geçebiliriz. Hı. Çünkü turizm e, Kıbrıs evet. için önemli bir sektör ve Hı -hı. Bu e, turizm kapasitesini de arttırma gibi bir hedef de var. Evet. Yani yatak kapasitesini iki katına çıkartmak e, gibi bir Hı -hı. hedefleri var. Çünkü bu işte proje hayata geçerse bunun su ihtiyacı bu projeden karşılanacak diye düşünülüyor. Evet. Hemen şunu söylemek lazım bu turistik bölgelerde e, evlere göre e, su tüketimi üç ya da dört kat Hı -hı. fazla gerçekleşiyor. Yani bir turist normal bir vatandaşlar 3-4 kat daha fazla su tüketiyor. Evet yani ve şimdi siz bir kalkınma hedefi koyduğunuzda turizmde ya da tarımda ona göre kaynaklarınızda da hesaplıyor olmanız lazım. Suyunuzun hmm. az olduğunu biliyorsunuz ama hedefinizi yüksek tutup bu suyu kendi kaynaklarınızdan değil de işte havza demeyelim artık havzalar arası ülkeler ötesi, ülkeler ötesi oh, bir yerden karşılamaya ötesi. çalışıyorsunuz. Evet. Bu çok sürdürülebilir bir yaklaşım doğurmuyor. Kesinlikle evet zaten e, hani daha e, tasarruflu kullanmak yerine su arzını artırıcı desalinasyon gibi teknolojiler de devreye giriyor. Yani bu tip yerlerde özellikle bu Akdeniz ülkelerinde e, bu yapılıyor. Desalinasyon dediğimiz şey deniz suyunu tuzundan ayırmak böyle bir teknoloji var. Nitekim Kıbrıs'ta da Bafra Turizm bölgesinde turistik tesislerin içme ve kullanma suyunu e, suyu ihtiyacını karşılamak için. Bölgedeki bazı yerleşim birimlerine de su takviyesi yapmak amacıyla... ...Bafra Tatil Köyü ve bölgesi Deniz Suyu Arıtma Tesisi 2007'de hizmete girmiş. Böyle bir şey var zaten. İlk başta kulağa böyle çok iyi geliyor destalinasyon. Evet. Hani deniz sonsuz bir kaynak gibi görünüyor. Onu tuzundan arındıracaksınız. Ama gerçekte de öyle değil çok olumsuz etkileri var. Ee, hem evet. şey yoğun miktarda tuzlu su... Ee, ...şey yapıyorsunuz, yani arındırıyorsunuz ama bunu e, arındırıyorsunuz, evet, e, sırasında tuz ortaya çıkıyor. Hı. Aynı zamanda sera gazı açığa çıkartıyor. Havayı yani bu anlamıyla iklimi değişikliğine neden oluyor. Enerji kullanıyorsunuz çünkü. Evet. E, onun dışında deniz ekosistemini e, mahvediyorsunuz. Mahvediyorsunuz. Akdeniz bölgesinde bir tane veri var. Onu aktaralım. Hı -hı. 30 milyon metreküp suyun tuzdan arındırılması için 5000 MW'lık enerji kullanımını ihtiyaç duyduğu söyleniyor. Hı -hı. Yani bu da aslında 8-10 tane doğalgazlı kombine çevirme çevrimli enerji santraline ya da işte 1200 wattlık megawatt'lık 4-5 tane nükleer santral ne kapasitesine denk gelen bir enerji ihtiyaç duymanız. Hı hı. Anlamına geliyor. Evet öyle. anlamına geliyor. Kıbrıs'ta zaten enerji de çok problemli. Burada fosil yakıtlarla çalışan termik santrallerle sağlanıyor enerji büyük oranda. Kömürü doğalgaz, fuel oil gibi fosil yakıtlar kullanılıyor. Birkaç tane termik santrali mevcut. Bunlar e, yani gerçekten Baktığınız zaman Kıbrıs'ın hem enerji problemi var hem su problemi var. Bu projeyle işte su problemine su kısıtlamasını ortadan kaldırdığınızda bu sürdürüleme yani ekonomi devam edecek demektir. Evet. evet. Tarımda da vahşi sunama yönteminin yaygın bir biçimde kullanıldığını söyleyelim Kıbrıs'ta. Evet. Yani e, ekili arazilerin ürün çeşitliliğine bakıldığında işte tal ar arazisilik e, kısmı %68. Onun takip eden neler diye bakıldığında işte Hı -hı. yemlik, baklagil, meyve ve narenciye. Aslında narenciye ürünleri çok fazla su tüketen, <gülüyor> yetiştirilmesi sırasında çok fazla suya ihtiyaç olan Hı -hı. ürünler. E, bunu devam ettirdiği süre içerisinde tarımsal alanda da suya ...ihtiyacı her geçen gün artacak. Evet. Bütün bunları düşündükten sonra şu soruyu tekrar bir soralım. Su transferi, yani bu bahsettiğimiz proje acaba Kıbrıs'a bir çözüm getirecek mi... ...yoksa sorunun parçası mı olacak evet. zaten var olan bir sorunun. Şimdi kapitalist ekonomilerde ekonomik üretimin bitmeyen talepleri var. ve Dolayısıyla bir yerdeki su varlıklarını tükettiklerinde... Orayı bitirip başka bir yere yöneliyorlar. Bu da zaten mevcut olan bir su krizinin başka bölgelere, başka mecralara aktarılması, büyümesi, daha karmaşık bir hale gelmesi, boyutlanması demek. Oysa suyu öncelikli olarak bir yaşam kaynağı olarak görmemiz lazım. Çünkü su yoksa hayatta yok. Evet. Bu hayati varlığın her canlının gereksinimini karşılaması lazım. Gelecek kuşakların da hakkı olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ama onu baktığımız zaman işte aynı bu projede olduğu gibi her geçen gün yaşamsal bir varlık olmaktan uzaklaşıp ekonominin döngüsüne girdiğini görüyoruz. Enerjinin ham oluyor veya başka şekillerde. Ee, yani artık kalkınma ve refahın en önemli araçlarından biri haline geldi su. Evet. Yaşamın e, bir şeyi değil de kaynağı değil de. Şimdi evet. bir de... E... Bu e, havzalar arasında su aktarımı meselesine giriyor bir miktar. Şimdi e, birbirine yani e, komşu havzalardan bahsetmiyoruz ama... ...Türkiye'deki suyun işte Kıbrıs'a aktarılmasını şey diye de düşünebiliriz, havzalar arası su aktarımı da diye düşünebiliriz. Hatta daha da ötesinde bir şey diyebiliriz ama yani aynı mantıkla. Aynı mantık, Hı -hı. onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi burada kıstasımız şu olması gerekiyor, senin söylediğin gibi insani amaçlar için su aktarımı... Söz konusu evet. olması gerekiyor. Hı hı. Yani bu da nasıl söylenebilir? Ee, i̇şte doğal afetler nedeniyle hı. bir bölgede e, suyun e, tamamen azalması e, ya da İnsanlar yok olması, olması. nedeniyle. Hı hı. Evet, e, diğer bölgelerden su aktarımı yapılması bir elzem böyle bakmak gerekiyor. Onun dışındaki bütün şeyler işte sanayi ya da tarım ya da işte turizm amaçlı su aktarımları aslında sorunu soruna palyatif çözüm bunu sık sık dile getiriyoruz. Anlık çözümler üretmek anlamına geliyor. Çünkü bu daha büyük bir krizin oluşmasına neden teşkil ediyor. Ee, bu anlamıyla Kıbrıs'a su aktarımına karşı çıkmayı şey diye algılamamak lazım. İnsani amaçlı olması hmm. durumunda kimse karşı çıkmaz. Evet. Ama e, bu insani amaçlı bir aktarım değil. Tamamen ticari faaliyete, ekonomik faaliyete dönük bir aktarım. Evet. Ee, bu aynı zamanda Türkiye'yi de etkileyecek. Yani bir yandan Kıbrıs bir yandan da çünkü bu su Türkiye'den gidiyor ve oradaki giden e, havzanın Hı -hı. ...aslında ölmesi anlamına geliyor ki buna evet. yönelik itirazlar da var zaten. Evet, Anamur'da e, yapıldığı için baraj. Anamur çiftçisi e, acaba ne diyor? Hani kendi akarsularına dikilen bir baraj var ve kendi su hakları gasp ediliyor. Köprü Barajı Havzası'nda kalacak olan bir e, köy var, Akine Köyü. Burada evlere istimlak edilmeyen veya istimlak bedeli nedeniyle mahkemelik olan bir sürü insan var. Yine inşaat sırasında dinamitler patlatılmış, insanların hayatı, toprakları tehlikeye atılmış. Bir de böyle bir boyutu var. Yani bir yerden alıyorsunuz başka bir yere aktarıyorsunuz. Oradaki insanların da su hakkını gasp etmiş oluyorsunuz. Ee, i̇nsani kullanımı da tabii birazcık daha belki bir şey söylemek lazım bununla ilgili. Hı. Turizm dediğimiz zaman tabii içinde insan var ama burada o kadar sürdürülemez bir turizm var ki Kıbrıs'ta hani insana gidiyor bu su deyip geçemeyiz. Turizmin biraz kontrol altında alınması lazım ve kesinlikle iki katına falan çıkartılmaması çıkartılmaması gerekiyor. Çünkü öyle bir plan var daha önceden bahsettiğimiz gibi. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadar bu proje ile ilgili. Bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.